8 Haziran 2017 Perşembe saatler 11. Değerli dinleyenler, Açık Radyo'dasınız 94.9. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve yayın boyunca tweetleriyle Seçil Türkkan. Radyolarınıza misafiriz ve tabi sosyal medya hesaplarınıza da misafiriz. IMC Yesil Bülten Twitter'da takip edebilirsiniz ve aynı zamanda böyle bu yayında konuşulanların akışını oradan da ulaşabilirsiniz. Geçen hafta çok kritik bir aşamadaydı zeytincilik zeytinlik alanlarla ilgili yapılacak düzenleme zeytincilik kanununda böyle gedikler açıp zeytinlik alanları e, başka amaçlarla kullanmanın da önünü açacaktı. Bu hafta e, final e, finalize olması bekleniyordu aslında bu meselenin ama ertelendi Önümüzdeki hafta salıya öncelikle eğer ki duymayan varsa bunu duyuralım hani ne oldu bu zeytinlik zeytinlik diyordu millet bir sürü hashtag dolaşıyordu ortalıkta da ne oldu diyorsanız meclis genel kurulunda dün oylanacak ve yasalaşacaktı beklenti o yöndeydi çünkü e, AKP grubu e, bastırıyordu bu konuda ama ve lakin e, biraz Katar krizi e, bahane oldu biraz da dün Meclisin zeytincilikle ilgili pek çok konuğu vardı o konukların iktidar partisiyle yoğun görüşmeleri de e, ikna edici olmuş olsa gerek ki ertelendi önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere zeytinlikler kurtuldu manşetini geçen hafta konuşmuştuk kurtulmadığını anlatmıştık hala kurtulmadığının altını çizelim. Böyle kocaman e, kalemlerle, kocaman harflerle zeytinlikler kurtulmadı. Haftaya salı günü mecliste görüşülecek e, bu yasa ve... Bakacağız ne olacağına sonuçlarına mecliste ne olup ne bitti meselenin detayları ne niye ertelendi e eğilim ne yönde mecliste bunların hepsini bugün sizlerle paylaşmaya çalışacağız e meseleye dair birkaç e haber gö görebilmiş olmalısınız çok e ertelenme hadisesi çok da yankı bulmadı bir yandan bir yandan nedenlerine dair de birkaç kulis haberi geldi sadece çeşitli gazetelerde okumuş olmalısınız bu haberleri eğer görüyorsunuz gördüyseniz görmediyseniz eee Aktarmak gerekirse eğer e, az önce de söylediğim gibi bir Katar meselesi var ki e, Türkiye'nin o yoğun gündeminde zaten zeytinlikler zar e, zor, zor e, yer buluyordu diyelim. E, i̇yi durdu ama o gündemde zeytinlikler Türkiye e, zeytinine sahip çıktı desek yeridir efendim. Zeytin mi tesis mi gibi bir soru atıldı ortaya Sayın Başbakan e, Binali Yıldırım tarafından. O sorunun cevabı halk nezdinde en azından zeytin olarak Verildi bakalım meclis e, nezdinde o sorunun yanıtı nasıl verilecek onu da haftaya göreceğiz sadece zeytinliklerde değil çok sıkı bir e, program var meclisin önünde sıcak bir yaz geçecek pek çok anlamda pek çok e, kanun yasa tasarısı görüşülecek bu süreçte ve e, onların doğayla ilgili olanları da var bunların hepsini e, şimdi e, konuşacağız konuşacağız konuğumuzu çok bekletmeyelim. Telefon hattımızda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Şafak Pavey var. Merhaba Şafak Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, Merhaba Şaf Şafak Hanım'ı şöyle de bir tanıtayım e, Türkiye'de ilk kez bir siyasi partide e, doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı gibi bir pozisyon e, oluştu. O pozisyonunda da ilk e, icracılarındandı Şafak Hanım. Bu açıdan da belki bir hatırlatma yapmış olalım. Yanılmıyorum değil mi Şafak Hanım? E, öyle o Evet kesinlikle insan ve doğa haklarının bir parçası olduğunu düşünerek o vizyonla oluşturduk o pozisyonu. Şimdi de sevgili arkadaşım İzmir Milletvekilimiz Zeynep Altok aynı görevi devam ediriyor, ettiriyor. Evet. Bu şey tamamen doğanın haklarını da bizim haklarımızın bir parçası olarak görmenin, Yeni ekolojik vizyon deniyor buna biliyorsunuz. Ee, onunla ilgili yeni bir açtığımız pozisyondu e, politikalarımızı bu yönde e, şekillendirmek için. Tabii bu bir şey, e, e, evet bir... Güzel bir gelişme ama bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi ve büyük bir yük de sırtlayacak demek. Sorumluluğu da artıyor haliyle partinizin böyle bir pozisyonu sonrasında. Onu da belki e, vurgulamak lazım. E, bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi zeytinlikler meselesiyle ilgili aslında e, iyi bir sınav verdi. Yani komisyon düzeyinde de e, mücadelesini sürdürdü. E, Genel kurula gelirse ve görüşülecek olursa da sanıyorum yine karşı çıkışını sürdürecek. Peki Şafak Hanım dün ne oldu mecliste de bu zeytinliklerin kaderini belirleyecek yasa haftaya kaldı görüşülmesi? Ee, aslında e, Utku e, dilersen böyle e, e, seslenebilirsem size yani tabii ki, tabii ki, e, genç programcımız olarak e, çok da severek takip ediyorum bu arada. Programımızı onu da not etmek isterim burada hazır buluşmuşken. E, aslında bu ilk mücadelemiz değil bizim. Zeytinliklerle ilgili bu yasa tasarısı farklı e, çeşitlerde takla attırılarak farklı bakanlıklar üstünden Size ee, daha önce de getirildi. Mesela 2014 yılında Temmuz ayında gene bunun için mücadele ediyorduk ve durdurmayı başarmıştık. O zaman da e, Enerji Bakanlığı üstünden gelmişti aynı madde karşımıza. Yani bütün zeytinlikleri e, şeye, petrole, doğal kaza, madenciliğe, tesislere açmak için bir tasarı gelmişti. O zaman gene e, doğa ve ekolojik örgütlerle birlikte e, aynı zamanda zeytin üreticileriyle Birlikte e, mücadele ederek onu durdurmayı başarmıştık genel kuruza gelmemesini. Onu hatırlatmak isterim. 2002'den bu yana e, 6 kere e, bu yasa tasarısı geldi. Ayrıca çok garip bir şey olacak. Ondan önce e, de getirilmeye çalıştığımda AKP muhalefet olduğu vakitte e, kendi e, muhalefet şerhleri de var bununla ilgili. E, yani biz bununla uzun süredir mücadele ediyoruz. Ee, bu da bir kere daha karşımıza çıkmış bir deneme. Yani Türkiye halkı doğaya bu kadar düşman bir hükümetle e, bugüne kadar hiç karşılaşmamıştı. Sizin de söylediğiniz gibi yani zeytin mi tesis mi dendiğinde e, bütün halkımızın verdiği cevap elbette zeytin. Ve bunun partizan, bunun politik bir tarafı da yok. E, elbette sadece doğa hakları, sadece doğa koruması, bu antik e, medeniyetlerden beri, e, Memleketimize verilen bir bereket ve nimetin yok edilmesiyle ilgili değil. Aynı zamanda çok büyük bir sektör bu. E, yaklaşık 10 milyon insanın geçimini sağladığı bir sektör. Zeytin, zeytin üreticileri de dün meclise gelip bakanlarla görüştüklerinde e, bunu bir kere daha dile getirdiler ve hatırlattılar. Garip olan şu, geçtiğimiz dönemde, 24. dönemde mücadele ederken Enerji Bakanlığı'ndan geldi, şimdi Sanayi Bakanlığı'ndan geliyor. Nedense... Tarımla ilgili bu alan hiçbir zaman Tarım Bakanlığı'nda konuşulmuyor. Çok garip değil mi bu? Yani e, zeytini masalarımıza zeytinyağını masalarımıza e, de, de, de, de, de, konuk ederken e, bunun tarım ve gıda ile ilgili hiçbir tarafını görmüyor. Yani bu tamamen bir salan kültürüyle ilgili. E, ve AKP'nin hak eden doğayla, yeşille, ağaçla, zeytinle kavgası hiç bitmiyor gibi görünüyor. Ağaç yok etmek için fırsat kolluyor. Bu deneme de ee, halk tarafından daha önce birkaç kere püskürtülmesine rağmen tekrar tekrar denemekten vazgeçmiyorlar. Ee, yani bu bence siyaseti sinirli kullan, fildeli fırsatçılık üstünden yürüttüğü için tekrar gözünü zeytinliklerimize dikti. Dünkü e, mücadeleye gelirsek, yani geçtiğimiz haftalardan beri verdiğimiz mücadeleye gelir. Gelirsek, biz hiçbir zaman tavrımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunun bir kalan olduğunun çok farkındayız. Daha önce de yaptığımız gibi her zaman bunun karşısında duracağız. Dün zeytin üreticileri, bütün sektör, bakanlarla birlikte özel bir toplantıya çağrıldı. Kendi baskılamaları üstüne. Bu arada hafta başında getirilmeye yeltenliğinde bu yasa tasarısı salı gününden itibaren Ege'nin, e, Körfez'in, e, Trakya'nın çeşitli köylerinden köylülerimiz, zeytin üreticileri de geldiler e, ve hiçbir zaman bizi bu mücadeleye de yalnız bırakmadılar. Bunun zaten el ele yürümesi gerekiyor çünkü bu bir ha, toplumumuzun bir gerçeği. E, dolayısıyla e, dün üreticilerin bakanlarla bir araya gelmesi sonucunda e, bir şekilde hani bunun için ayrıca. Yani bütün bu maddenin maddelerin diğer iki maddede olduğu gibi geçen hafta çıkarıldığı gibi komisyonda e, tesislerin açılmasına yol açacak bu e, korkunç talan maddesinin de zeytinciliği öldürecek bir madde bu nitekim. E, üreticiler tarafından teklifi, hani siz bunu bundan çıkarın, e, yani üretim reformu altında e, torba gibi koyduğunuz e, bu maddeyi çıkarın. E, zeytincileri ayrıca toplayıp, Bizim yapabileceğimiz düzenlemeler, bizimle danışılarak yapılacak, konuşularak, uzlaşarak yapılacak düzenlemeler için her zaman bir komisyon kurulmasına açığız dediler. Şimdi bu teklifin değerlendirilmesini bekliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi gelecek salıya bırakıldı. Bakanların kendi aralarında başbakanla da bu konuyu değerlendirip umarım yani akı serin bir sonuç çıkar, çıkar diye umur ediyoruz. Biz ama bu tepkimizi gelecek haftada aynı şekilde devam ettireceğiz. Ve ee, zaten tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Peki şimdi biraz e, ilginç bir şey yapalım. Yani e, çalışabildiğimiz gazetede e, kalmadığı için, televizyonda pek kalmadığı için şimdi bir, bir radyoda canlı yayında bir kulis haber yapmayı deneyeceğim ben. E, size soracağım Şafak Hanım. Eğilim nasıl peki sizce? Yani konuşabildiğiniz e, hükümetten isimler var mı? E, ne yönde bu görüşmenin ardından özellikle nasıl bir e, yönelim içine girecek gibi duruyor a, AK Parti grubu? Ee, çok güzel söyledin. Yani sonuçta kamuyu bilgilendirecek hiçbir şey kalmadı. Hiçbir araç neredeyse her taraf kuşatılmış şekilde kara propagandanın bir parçası olarak devam ediyor. Ee, ama e, yani içerideki kulisi de e, biz de aslında halkımızla birlikte öğreniyoruz. Ee, biz ne zaman e, bir şey öğrendik zaten bunu e, nerede bir platform bulursak yansıtmaya çalışıyoruz. E, çok da farklı değil içerideki kulisi de. Bunlar kapalı kapalı ardında. E, bakanların kendi de, de kendi e, düşünceleri yönünde de olmayabilir. da yapılan şeyler. Bu üzücü ee, bir şey. Yani, bu kadar mı diyalog yolları kapalı? Tarım, bir tarım bakanının bu konuda konuşmuyor olması, tarım bakanlığı tarafından hmm. bu konunun dile getirilmiyor olması çok garip gelmiyor mu? Yani hmm. bütün bunlar yani üretim reformu adı altında yapılan bir şey sanayi bakanlığından sunulabilir elbette. Ama edinliklerle ilgili bir şey elbette tarım işçilerini ilgilendirdiği, tarım Zeytincilik sektörünü ilgilendirip için elbette doğal olarak ilgili Tarım Bakanlığı'dır. Bu konuda bunun açıklamalarının ya da çalışmalarının Tarım Bakanlığı altında yapılmıyor olması garip değil mi? Yani biz buna bile müdahale etme e, maalesef fırsatı verilmiyoruz. E, komisyonda ayrıca Sanayi Komisyonu üyesi olan arkadaşlarımız geçen hafta komisyona getirildiğinde Konuşma hakkı bile verilmedi. O kadar kapalı. Yani meclisin de kendisi e, Türkiye'deki demokrasi ve ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kadar kapalı. E, dolayısıyla biz e, konuşmalarımızı her yerde yapıp e, bunun bir şekilde e, sivil toplum örgütlerinin de dile getirmesiyle aynı görüşleri, zeytin üreticilerinin sektörün dile getirmesiyle çünkü bir vicdanlarında, ...ve akıllarında bir yer edinmesini sağlamaya çalışıyorum. Ben, ben hakikaten umut ediyorum ki... ...bir kere daha bunu beraber başaracağız... Evet sanıyorum yani bu anlattığınız tarif ettiğiniz ortamdan da anladığım kadarıyla Şafak Hanım biz bir örneğini geçenlerde işte son olarak tecavüz yasası olarak kamuoyunun aklına kazınan kanun değişikliğinde gördük. Ancak bir toplum tepkisi bir yasanın çıkmasının önünde engel artık mevcut meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim yapısı itibariyle sanıyorum artık durumumuz da bu. Zeytinlikler için de farklı olmayacak o halde bunu anlıyorum. Evet biz de seçilmiş temsilcileri olarak ve buna inanan bu mücadelelerin bir parçası olmaya zaten hazır ve bu mücadele veren insanlar olarak... E, aynı şeyi paralel olarak mecliste yürütüyoruz. Yani toplumumuzda el ele el eleyiz bu konuda. E, elbette e, bütün seslerin buluşup bunun bir sinerjiye dönüşmesi çok önemli. Önümüzdeki günlerde de devam etmesi, tepkilerin dile getirilmesi, e, mesela bütün AKP milletvekillerinin ve bakanların yerel olarak da Yerelde de e, bu konuları duyması çok çok önemli bir katkı olur. E, sosyal medyadan katılım yapabilir, bütün e, bu konuda zeytinlerimizi kurtarmak için destek olmak isteyen bütün vatandaşlarımıza buradan da çağrımız olsun. Yani düşünseniz de 1939'dan bu yana çok özel bir yasayla korunan ee, ve ayrıca inanılmaz bilgece yollarla kurulmuş zeytinliklerimizi bugün kaybetme gibi bir lüksümüz yok Zeytinlikler biliyorsunuz bu yasayla hiçbir zaman amacı dışında kullanılamaz, miras yoluyla bölünemez, bakımı yapılmadığı takdirde hazineye devredilir. Yani o kadar özel bir yasası var. Zeytinin canını tanıyan bir yasa aynı zamanda. Eğer hakete biraz akıllıysa, yani bu nimet ve bu bereket dört tane ülkeye verilmiştir. Bu kadar geniş ölçekte zeytinlikleri olan İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye ki yüz ölçümü açısından... Trakya'dan Körfez'e Körfez'den Ege Ege'den Akdeniz'e Oradan Artvin'e kadar uzanan zeytinlikleri olan e, En özel ülkilerden Bir tanesi İspanya'ya baktığımızda zeytinli ve zeytinyağını e, Ekonomisinin Yüzde yirmi Karşılayacak şekilde inanılmaz altın Gibi değerlendiriyor Bizimkiler ise bu zeytinlikleri yok edip e, Yani Güya üretim reformu altında altın madenciliğine açmaya çalışıyorlar ama buna izin veremeyiz yani bu kadar özel bir yasayı AKP'nin dediğim gibi birazcık aklı varsa bunu uluslararası olarak da böyle bir yasaya sahip olduğumuz için başımız dik olarak sunabiliriz yani çok özel bir yasa bu her ülkede de olmayan bir yasa mesela bunun tanıtımıyla zeytinciliğe çok daha büyük bir gurur kaynağı kazandırılabilir uluslararası platformda da e, ya ...bu büyük serveti yağmalamayı düşünmek e, bence tarifsiz bir aç gözlüğün yani yağmaya doymayan niyetidir diye düşünüyorum. Ayrıca zeytin kıyılarına acı, e, kıyı arazilerinin yağması tabii en yoldan e, servetler getiriyor. Bence tek cevabı bu ama çok kısa vadeli, e, çok kısa vadeli gelirler bunlar büyük bir sektörü yok etmek anlamına gelecek aynı zamanda aynı zamanda kıyıların tabi tesislere ve e, işte sözde kamu yararı adı verilen devallar e, tarafından belirlenecek bir kurulda e, tesislere açılması e, inanılmaz belirsiz bir şeye Evet. Tesis çok da. kapsayıcı ama bir yandan da biraz e, meselenin boyutunu küçültücü de bir ifade edeyim yani bir maden ha, altın madeni siyanürlü bir altın madenini hani tesis tamam deriz muhakkak deriz ama e, bir şeyleri de gizler bir şeyler onun arkasında gizlenir tesis lafının e, madenler e, taş ocakları doğaya ne zarar verdiğini sanıyorum e, birazcık e, meseleleri e, e. takip edenler görmüştür yıllar boyu değil mi? Elbette, elbette. Evet. Yani betona, termik santrale, işte doğalgaz işletmesine, petrol aramasına, madencilik faaliyetlerine bütün bunlara yol açacak bir şey bu. Yani bu kamu tam tersine kamu zararına bir, bir tasarı. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama burada dediğim gibi sinerji çok önemli. Evet. AKP milletvekillerinin de. AKP'nin belirleyici hükümetteki bakanlarının da başbakanın da bunu çok ciddi olarak hissetmesi gerekiyor. Yani tabanda hiçbir desteğin olmadığını bilmeleri gerekiyor. Şafak Hanım, şimdi aslında zeytinlikler çok önemli. Salı günü görüşülecek. Siz bize orada olup bitenleri çok güzel anlattınız. Ama bu yaz tartışacağımız sadece doğa e, hakları açısından da yaşamın e, korunması açısından da sadece zeytinlikler olmayacak gibi çok yoğun bir program var önünüzde. E, örneğin işküzlük değişikliklerine dair e, meclis başkanı Sayın Kahraman bir davette bulunmuştu. Bir uzlaşma komisyonu gibi e, genel başkanını Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi kabul etmediğini de öğrendik biz. Bunun dışında da e, bu hareketli gündemi içerisinde meclisin kocaman konular içerisinde e, tabiatı ve biyoçeşitliliği korumak kanununa dair değişiklikler de gündemde. Başka neler var? Yani bu yaz biz neleri tartışacağız gibi duruyor yaşam mücadelesi, doğa mücadelesi açısından. Evet. Bu da mesela çok sinsice bir şekilde e, dün sabah talih komisyon olan AB Uyum Komisyonu'na bir tasarı olarak sunulmuş bir şey. İnanabiliyor musunuz? 1 Kasım 2015'ten bu yana Çevre Komisyonu toplanmadı mecliste. E, Çevre Komisyonu'nun daha bile görüşmediği bir tasarı yani tabiatı, koruma, tabiatı ve biyolojik çeşitliliğin koruma yasası ki biz buna korumama yasası diyoruz. Gene 24. dönemde bundan 3 sene önce büyük bir mücadele verip 2013 yılında bunu def etmiştik. Büyük bir platform kurulmuştu, sivil toplum örgütleriyle el ele çalışmıştık ve bunu bir şekilde bu tasarıyı çektirmiştik. Ee, bu seferde sinsice bir yolla tali bir komisyon olan AB uyum konusunda tali derken mesela ana komisyona konuşulmadan tali bir komisyona bir tasarının getirilmesi bizi oldukça endişelendiriyor çünkü e, orada alınacak belki bir kararla tesise dahil bunu da geçirmeyi planlıyorlar. Bu biliyorsunuz şimdiye kadar koruma altında olan e, milli parklarımızın da her türlü imara ve madenciliğe açılması tamamen en büyük hedefi de kaz dağları olan bir tasarı. Bu da bir korkunç. Bunların hepsi el ele gidiyor. Yani şu anda kısa vadede binlerce Soma örneği, o gördüğümüz korkunç Soma trajesinden binlerce yaratmak için bir telaşları merak AKP'nin. Daha önce de denemelerini yaptıkları şeyler bunlar. Bunları görüyoruz ve çok yakından takip ediyoruz. Sürekli sivil toplum örgütlerini bu konuda mücadele eden bütün sivil vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu da başka bir tehlike bizi köşe başında bekleyen. Bunların ikisi de iki yasa tasarısı da el ele gidiyor. Yani ikisi de koruma altında olan... Gerek zeytincilik, zeytinlikler, gerek e, koruma altında olan milli parkları, imara ve betona açmak için, madenciliği açmak için yapılan denemeler. Ama bu denemeleri hepimiz el ele olursak e, ve fikrimizi uzak yerlerde, şehirler içinde sıkışmış hayatlarımızda olsa e, buna değer veriyorsak, e, sosyal medya üstünden e-maillerle bakanlığa gönderilecek e-maillerle meclise gelerek, e, ...salı gününden itibaren... ...herkese çağrım olsun buradan... ...sivil toplum örgütleri olarak... E, ...dün Kuze Kuzey Ormanları... ...platformu mesela bir... E, e, e, e, ...protesto yaptı... ...bu konuda... E, ...bunların hepsi çok değerli... ...çok değerli köylülerimiz bu konuda direniyorlar... E, ...bunu durdurma... E, ...şansımız var... E, ...yani şimdilik... E, hani ...bir parça süre kazandık... ...ama zeytinliklerle ilgili olan... ...tehlike henüz geçmiş değil... Salı gününe kadar bu maddelerin kesinlikle çıkarılmasını istiyoruz. Bunu beyin üreticileri de en büyük şartları olarak dile getirdiler dün yaptıkları görüşmelerde. Evet, evet. Şimdi bakanların süre istediğini öğrendik kendilerinden ve salı gününe kadar bu konuda olumlu bir karar vermelerini bekliyoruz. Ama bu konudaki sinerjinin asla tam tersine tüz gibi büyümesi gerekiyor. Ben de bu e, sinerjinin büyüdüğünü ne dair böyle birkaç hemen sizinle de paylaşayım. E, İzmir Tarımsal Kalkınma ve diğer tarımsal amaçlı kooperatifler yani İzmir Kooperatifler Birliği sakın yapmayın diye seslendi dün yaptığı bir açıklamayla e, AKP hükümetine e, zeytinliklerimize dokunmayın dedi. Bunun yanı sıra siz de söylediğiniz Soma çok ısrarla hep üzerinde durmamız gereken bir örnek. Soma'da yani Yırca'da o zeytinlikleri için direnişleriyle tüm Türkiye'nin... E, ve böyle bir anda aklına düşüveren o köyde zeytinime dokunma eylemi var. Cuma günü 9 Haziran günü saat 4'te Yırca köy meydanında. Bunları da anmış olayım efendim çok kritik bir şey söylediniz. Çevre komisyonu 1 Kasım 2015'ten beri toplanmadı dediniz. Belki bu meclisin ve hükümetin doğaya çevreye dair bakış açısına dair de önemli bir Kanıt önemli bir örnek diye düşünüyorum. Çok vaktinizi aldık. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu konuda mücadelemiz devam ediyor ve elbette cevabımız her zaman Zeytin. Peki. Çok sağ olun. Teşekkürler Peki. Şafak Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet bir soruyla karşı karşıyayız efendim. Tesis mi, zeytin mi? Bu sorunun yanıtı salı günü verilecek mecliste, bizim seçtiğimiz mecliste, bizlerin oylarıyla şekillenen mecliste. Çok yoğun bir mesaisi var meclisin bu e, sanayi komisyonu içerisinde görüşülen sanayi üretim reform paketi denilen bir paket içerisinde zeytinlikler meselesini tartışıyoruz. 1 Kasım 2015'ten beri 2 yıla yakın süredir toplanmamış bir çevre komisyonu var bu meselelerin tartışılması gereken aslında keza tarım komisyonu orada da konuşulmuyor bu meseleler ve Türkiye'de yaşam doğa tesis mi? Zeytin mi sorusuna indirgeniyor efendim. Bakalım meclis bu soruya ne cevap verecek ama belki bir kez daha altını çizmeli. Bence Türkiye açık ki e, Türkiye halkı bu soruya zeytin olarak cevabını verdi. Umuyoruz ki meclisi de yani kendi temsilcilerinin bulunduğu çatıda Aynı cevabı halkın verdiği cevabı verecek salı gününe kadar az önce duymuşsunuzdur sanıyorum. Şapak Pavey'i dinledik Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili ve salı gününe kadar herkese çağrı yaptı özellikle salı günü için. Meclise gelin dedi yani e, aslında oyunuzun peşine düşün dedi aslında tercihlerinizin peşine düşün dedi sivil toplum kuruluşlarını ee, ve bu konuda ses e, sesini duyurmak isteyen herkesi meclise davet etti biz de aracı olduk aktarmış olduk bu konuda. Meseleyi salı gününe kadar e, artık bu iş sanıyoruz ki noktalanmış olacak meclisin önünde çok yoğun bir takvim olmakla birlikte bu kocaman meselelerin içerisine ne yazık ki bir de çok kritik meseleleri sokuşturuyorlar e, tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanunu ile ilgili düzenlemeler e, geliyor hem de nerede yine yine olmayacak bir yerde AB uyum komisyonu içerisinde tartışılacak önümüzdeki haftalarda bu değişiklikler e, mecliste Belli ki uzun ve zorlu mesailer yaşayacak bütün partiler ve belli ki doğayı yaşamı savunmak isteyen insanlar da bu yaz öyle çok rahat geçiremeyecekler mecliste olan biteni takip etmek ve müdahil olmak amacıyla. Tesis mi zeytin mi? Bakalım önümüzdeki hafta bu sorunun yanıtını almış bir şekilde sanıyorum karşınızda olacağız efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Yeşil Bülten'le radyolarınıza misafir olduk. Haftaya yine 11'de aynı saatte 94.9 açık radyoda görüşmek dileğiyle.